Yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. de sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette de ateştedir. Allah hepinize rahmet etsin. Allah azze ve celle günahın her türünden bizleri uzak kılsın. Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu kullarından eylesin. Allah'ın sevdiği amelleri işleyen, sevdiği insanları seven samimi kullardan eylesin bizden. O ashabın iman ettiği gibi iman edenlerden eylesin. Her türlü fitneden, fucurdan bizleri uzak kalsın. Evet, bugünkü dersimize dönecek olursak geçen hafta namazı anlatmaya ne yapıyorduk? Devam ediyorduk. Bugün de yine namazda devam edeceğiz inşallah. Namazın biliyorsunuz çok yönü var. Yani bir vakit yönü, bir rükün yönü, ahkam yönü, fazilet yönü olduğu gibi bir de ince noktaları mı diyeyim? Yapılan her amelin güzel anlaşılması gereken noktaları vardır. Mesela geçen hafta en son söylediğimiz e, hadis hatırlayacak olursanız sizin diyor iki hasretiniz var. Buna Yahudiler ne yapar? Haset ederler. Bu aranızda yaydığınız selam bir de konumuzdan alakalı imamın arkasında imam Fatiha'yı okuduktan sonra Amin sözüyle mescidin nesi? inlemesi dedik. Demek ki bunların hiçbiri ayrıntı nedir? Değil. Bunların hepsi yani kitap ve sünnette gelen bir meseleyi ilmen öğrenip hayatınıza geçirdiğinizde müşkülat yok. Öğrenmediniz mi? Ne var? Müşkülat var. Niye? Hemen orayı vahiy olmayan bir şeyle ne yapacaksınız? dolduracaksınız. Ve bu sefer vardı, yoktu hele bir de adamın amelde gözü yoksa tartışır da durur. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam müminden bahsederken nasıl bahsediyor? Uysal bir deve gibidir. Diyor. Yularını nereye çekerse oraya gider. Yani ilim budur. Mümin o ilmi aldı mı onunla ne yapacak? Salime gidecek. Evet kardeşler. onlara konulara devam ediyoruz. Rüküde kalkarken Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam ne derdi? Semallahü Lümen Hamide. Doğrulduğunda Rabbena ve hamd. Peki uzatmalarına hiçbirine girmeyeceğim. Doğru olanı öğrenelim. Ziyadelikleri siz öğrenin. Peki bunu cemaatla kıldığımızda imam ne der, cemaat ne der? İmam kalkarken <gülüyor> semallâhin men hamide cemaatta de ne der? <gülüyor> Rabbena hamd der. Bunlar nedir? İmam ve cemaatın yaptığı şeylerdir. Evet. Yani Rabbimiz yalnız hamd sanadır. Allah kendisine hamd eden kulunu işitti. Evet. Demek ki namazda dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalar var. Bunlardan birisi tekbirdir kardeşlerim. Yani ihram tekbiri veyahut iftita tekbiri dediğimiz. Bunlar neden çok önemli? Mesela yaşamış olduğumuz toplumda Hanefi mezhebi der ki, sünenlerin hepsi zikreder bunu. Şuraya kadarı sahih bundan sonrası müdreştir. Yani eklemedir. Abdullah İbni Mesud diye meşhur olmuştur bir rivayet. Abdullah İbni Mesud hadisi diye meşhur olmuştur. Sözümü düzeltiyorum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namaza başlarken elini kaldırır. Burası Said. Bir daha kaldırmazdı. Bu rivayeti alarak en doğru rivayet namazda budur diyerek Hanefi Uleması namazı ne yapar? Böyle iştahat etmişlerdir. Böylece ne yapmışlardır? Hayatlarına geçirmişlerdir. Halbuki hadisin baş tarafı nedir? Doğrudur. Ama bir ravi vardır. yezit diye birisi var arada. O hep ekleme yapan hadis uyduran nedir? Birisidir. Bu eklemeyi de o yapmıştır. Bunu bütün hatta nerede zikrediliyorsa Ebu Davud ise Ebu Davud, Tirmizi ise Tirmizi orada bunun ekleme olduğunu ne yapmıştır? Zikretmiştir. Ama buna rağmen Hanefi mezhebi bununla ne yapmıştır? Amel etmiştir. Ee, kardeşlerim, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam her tekbirde ellerini kaldırmıştır. İhtilaf insanlarda olmaz mı? Olur. Gayet normal. Çünkü bizler fıtrat icabı e, hayra değil, şerre. iyiliğe değil, kötülüğe meyilli insanlarız. Yani ittifaka değil, hemen bir cedele bir tartışmaya çok müsait yapıda insanlarız. Çünkü bu bizim şeyimizde var, hamurumuzda. İlmin bittiği her noktada da bunlar ne yapacaktır? Olacaktır. Onun için Kur'an'da iki tane usul vardır. Hiç düşünmüyor musunuz? Hiç akıl etmiyor musunuz? Bu kitap, yani buradaki kasıt vahidir. Allah'tan gayrından gelseydi çok çelişli olurdu. Doğru mu? Herkes şu ayetlere değişik manalar yüklüyor mu? yüklüyor. Neden yüklüyor? Sünneti saf dışı yaptığı için yüklüyor. Yani onların Kur'an'a değil de sünnete saldırmalarının sebebi Kur'an'ı koruyan nedir? Sünnettir. Sünneti devreden çıkarttığını, sahabeyi devreden çıkarttığını Kur'an nedir? Artık senin elindedir, emrine amadedir. İstediğin manayı ne yaparsın? Aleyküm selam. Verebilirsin. İşte İkinci ölçü ihtilaf mı etti? Allah'ın Kitabına, Resulullah'ın sünnetine götürecek buraya götürdüğüme, halledilmeyecek hiçbir mesele yok. Allah razı olsun. İşte Muhammed ümmetinin arasındaki amellerdeki ihtilaflar maalesef maalesef Allah'a ve Resulullah değil insanlara yani masum olmayan, hata da edebilen insanlara gidildiği için ne yapılamıyor? Çözülemiyor ve oralarda ne yapılıyor? Düğümleniyor. Bu sefer işin içinden çıkamadığında insanlar ne demeye başlıyor İlhan? Bizi, Kocaman alim. Bulamamış da sen de buldun. Ne yapıyor şimdi? Onun yanında seni küçümsüyor. Şimdi ben o alimi geçersem haklı mı olacağım? Hayır. Evet ben o alimden daha bilgiliyim. Veyahut o benden daha bilgili, o haklı mı olacak? Hayır. Yani haklılığı insanlarla çözmeye, fikirlerle çözmeye kalkarsak bu katmerleştirerek ne yapar? Götürür. Ama Allah Azze ve Celle Allah'a itaat edin, Resul'a itaat edin, sizden olan emir sahiplerine de herhangi bir meselede ihtilafa düşmüşseniz Allah'a Resul'una götürün. Allah'a rahiret gününe iman ediyorsanız bu sizin hakkınızda nedir? Daha hayırlı gözlüyor ve işi bitiriyor. Demek ki imana da bunu ne yapıyor? Kayıtlıyor. Öyleyse bizim yani namaz deyip geçmeyin arkadaşlar. Siz birilerine doğru namazı öğretmeyince sizin namaz, namazınıza müdahale ediyorlar. Siz insanlara Doğru akideyi, Allah inancını öğretmeyince, bu sefer onlar sizin akidenize ne yapıyorlar? Saldırıyorlar. Allah semadadır desene ah diyor. Allah'a yer isnat etti. Allah'ın eli var. Yok bak Allah'a el isnat etti. O diyor kudret diyor. Allah işte gözümüzün önünde büyüyesin. Bak o zahiren böyle batinen böyle hepsine bir kulpunu ne yapıyorlar? Koyuyorlar. Neyle koyuyorlar? hep insanlara ve hep akla giderek ya Allah Azze ve Celle yeri göğü yaratacak, her şeyi bir nizama koyacak, kendisini anlatmayı aciz bırakacak da bizim yani doyum bilmeyi e, ve kimsenin aklı da birbirine eşit değil. Herkesin aklına bırakacak. Herkesin anlayışına göre bir Allah olacak. Veyahut herkesin anlayışına göre bir namaz şekli olacak. Veyahut herkesin anladığı gibi bir oruç olacak. Var mı böyle bir şey? Ya bir dükkanda bile bir iş yerinde da sohbette bile bir nizam varken Allah'ın dininde nizamın olmaması mümkün mü kardeşler? Yani Allah'ın dininde bir nizamsızlık olacak. İsteyen istediği gibi yap diyeceğiz. Bu mümkün değil. Bu mümkün değil. Onun için her şeyin ölçüsü Kur'an ve sünnettir. Ona uyuyorsa doğrudur. Uymuyorsa doğru değildir. Aynen mesela namazlarda insan güç yetiştiremiyorsa ne yapacak? Oturarak kılacak. Gidip de SSK'ya rapor alarak ben ayakta duramıyorum, oturarak kılıyorum ne yapmayacak? Demeyecek. Buna öğrendiği din ne yapacak? Karar verecek. Ve biri de diyemez ki sen niye ayakta kılamıyorsun? Diyemeyecek. Çünkü ibadet onun. onun. Ama ne yapar? Bugün mescitlerin arkasını Sıralar yaptılar. Adamlar orada aynı okulda oturur gibi oturuyorlar. Ben işte ayakta kılamam. olmaz. Gel safta. Safın içinde oturarak kıl. Cemaatin arkasında ne yapamazsın? Kılamazsın. Yine mesela her rekatta fatiha e okuma meselesini ne yapmışlar? Namazda ifsad etmişler. Allah Resulü namazda ve vesselam okumayan namazı nedir? Yoktur, güdüktür, güdüktür demiştir. Yine namazda ne vardır? Ruku, secde, kıyam bütün azaların tam oturması gerekiyor. Bunu aceleyle yapan, yerli yerine oturtmayan Muhammed ümmetine, Muhammed'e indirilen dinden başka bir millet üzerine ne yapar? Ölürdür. Düşünün şimdi namazda tadili erkana dikkat etmeyen birisi, namaz kıldığı halde Muhammed ümmetinden ayrı bir din üzerine ölürse e namaz kılmayan adamı nasıl başka gözden bakacağız? Anlatabildim mi? Yani Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam namazın rüküsüne, secdesine, kıyamına dikkat etmeyen birine ne diyor? Şayet bu kıldığın şekilde ölmüş olsaydın Muhammed'e indirilen dinden başka bir din üzerine ölürdün. Yani Müslümanlık olamazdın diyor. Namaz kıldığı halde adam. E namaz kılan birisi tadili erkanlık göre kılamıyorsa yani bu duruma düşerse terkinin hükmünü İslam'dan çıkaran hüküm olarak görmeyenlere ne demeli? Evet. Yine kardeşlerim iki secde arasında özellikle yapılmadığı için diyorum Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hafif otururdu ve secdeden kalktığında da az bir şey oturur sonra ne yapar? Üst rekata kalkardı. Ona da bir kurt bulmuşlar. Demişler ki yazmışlar kitaplarında Allah Resulü'nün son zamanı şişmanlamıştı. Ayakları ağrıyordu. Kalkamıyordu da onun için orada oturdu. Aslında sünnetten değil diye. Bugünkü Diyanet İşleri Başkanı bile bunu sohbetinde kullanmıştır. Allah. Düşün. Yani düşünebiliyor musunuz? Sünneti bu öyle değil at. Bu böyle değil at. Yani hadis var ama hadis o öyle değil. Peygamberimiz ne yapmış? Şişmanlamış. Ayakları ağrıyormuş. Ayağa kalkacak gücü olmamış da ya oturarak kıl diyen ki, e, Niye muhalefet etsin? Öyle mi? Oturarak kıl diyen kendisi. Onun için hadislere bakış şaşı olursa hani sohbetlerin çoğunda anlatıyoruz ya babayla oğul bir gün damda yatıyorlarmış Ayın da böyle 14 dördüymüş böyle. Baba bakmış demiş ki oğlum demiş ay ne kadar güzel. Çocuk demiş ki evet baba demiş. O da güzel, o da güzel. Baba demiş ki oğlum ay bir tane. Çocuk demiş ay iki tane. Adam düşünmüş. Çocuk dürüst, yalan söylemeyen, babasına isyan etmeyen birisi niye yapar? yapar. Yerka mekanı. Oğlum dedim şu gözünü bir kapat da bak. Bakmış. Aa demiş baba ay bir tane. Evet oğlum ay bir tane Şunu Şunu yapar Bakmış baba ay iki tane. E tabi oğlum sen şaşı bakarsan ayı ne yaparsın? iki görürsün. İşte inandım diyen insanlar da akideyi anlamamışlarsa imanı anlamamışlarsa yani ameli meseleyi küçük görmeyin. Allah Resulü yapmış. Sen ona ne yapamazsın? Ters düşemezsin. Ama o aynen ayı iki gören adam misali şaşı bakıyorsa ona doğruyu anlatmak nedir? <gülüyor> Çok zordur. Git bir deve al. Derinde bir hendekeş. Ona atlat. Belki daha hayır edersin. Evet. İki secde arası ve rükünden rüküne geçişte böyle. Yine kardeşlerim Allah Resulü ve vesselam bizlere teşeğütü Öğretmiş hatta sahabe diyor ki Allah onlardan razı olsun hani ettehiyatillillahi diye okuduğumuz dua var ya aynen Kur'an'dan bir sure öğretir gibi bize ne yaptı? Bunları öğretti diyor. Yani namazın üzerinde her okunanın üzerinde ne yapmış? Hassasiyetten Allah Resulü aleyhissalatü vesselam durmuş hiçbir şey atlamamış. Eli nereye koyuyor? Kuyunun üzerine. Nereye koyuyor? Göğsünün üzerine. Ne yapıyor? Şöyle yapıyor. Ne yapıyor? Parnağını oynatıyor. Bütün hepsini teker teker ne yapmış? Öğretmiştir. Hiçbir şeyi eksik ne yapmamış? Bırakmamış. Hatta Yahudiler Ömer'le alay ediyorlar. Diyorlar ki eğer diyor şu inen vahiy bize inseydi biz o günü ne yapardık? Bayram ilan ederdik. diyor. Ömer diyor ki zaten o cuma günü indi. Cuma da bizim bayramımızdır. Allah Resul diyor size her şeyi öğretti mi? Onlar alay ediyor. Ömer dedi ki evet diyor. Hem de diyor tuvalete hangi ayakla girip hangi ayakla çıkacağımızı bile. Hatta gökte uçan kuştan dahi bize ne yaptı? Haber verdi. Gecesi gündüzü gibi apaydınlık yolda bıraktı diyor. Bizim karanlık hiçbir noktamız yok kardeşler. Eğer birisi amellerinde yani neden böyle bir derste bunun üzerinde duruyorsun? Şunun için duruyorum. Sadece elini kaldırdı, indirdi meselesi değil bunlar. Bunlar vahiy mahsulüdür. Hassasiyetten üzerinde durmak gerekir. Yapan ecir alır, sevap alır, yol alır. Yapmayansa yoldan sapar, gevşe. Bakın o namaz kılan düzgün kılmayan adam, o vaziyette ölseydi ne üzerine ölüyordu? Onun için namaza çok dikkat etmek gerekiyor. Bu namaz deyip geçilecek bir ibadet değil. Haç da aynı şekilde. Kim hacca gider, hacı mevrul olmazsa burnuya da sütsün diyor. Demek ki bütün ibadetlere ne yapılacakmış? Hassasiyetle dikkat edilmesi gerekiyor. Aklın girdiği her yerde insan ne yapıyor? Çöküyor. Evet. Namaz neyle başlar? Neyle biter kardeşler? Tek, başlar Selamdan ne yapar? Biter. Ve biz diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın namazının bittiğini nereden anlardık? O namaz bitti mi? Allahu Ekber derdi. Biz de onun namazının bittiğini ne yapardık? Anlardık diyor. Evet. Şimdi namazda aralara girelim. Dört rekatlık namazlarda çift oturuş var. Yani teşebbüt dediğimiz. Buralarda ne okunur? her oturuşta Allah Resulü aleyhissalatü vesselam teşeğütte etteyyati ve salli bari hiç terk etmemiştir kardeşler Ama yaşamış olduğumuz toplumda ne yapılır? Salli bari eğer çift oturuşluysa birincide ne yapılmaz? Okunmaz. Ancak selamda okunur. Halbuki aleyhissalatü vesselam her oturuşta ne yapar? Bunu okur. Selam oturuşunda bir şey daha ekle. Dört şeyden ne yapardı? Allah'a sığınırdı. Allah sığınırdı. Allah sığınırdı. Oku bir Harun. Cehennem Cihennem azabından Allah'a sığınırım. Kabir azabından Allah'a sığınırım. Ölümün, Ölümün ve hayatın fitnesinde. ve fitnesinden. Tek çalanış fitnesinden Allah'a sığınırım. Şerinden. Ve bu dua, beş veya altı olanları da nedir? Gelmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu duayı okumadan selamı ne yapmamıştır? Vermemiştir. Doğru mu bunu öğrenmek? Ama ne yapmışlar? Bizde her şeyi kolaylamışlar. Kadınla eylemez canım. Şöyle gitsin. Bunu bilen Önemli. Rabbena'yı oku gitsin. Namazı ne yapmışlar? Böyle. Tamam. Bilmeyen bir insan subhanallah elhamdülillah Allahu Ekber desin. Bu ona ne yapar? Yeter ama ilk asgari de yeter. Ama nasıl yeter diyoruz? Nasıl Allah, Allah Resulü'ne na geliyor bir insanı sallallahu aleyhi diyor ki benim kafam çok kalın. Hiçbir şey almıyorum. Nasıl kılayım? Allah elhamdülillah Allahu Ekber de bu sana ne yapar? Yeter. yeter. O dediği için biz yeter diyoruz. Ama ilk etapta öğrendikçe ne yapar? Hafıza genişte öğrenemiyorsun. O sana ne yapıyor? Yetiyor. Birinci teşebbüttü olsun, ikinci teşebbüttü olsun okumada fark neymiş? Bir tek dört şeyden Allah'a sığınmaymış, onun dışında yok. Ama oturuşta fark var mıydı? Vardı. Birinci oturuş sol ayağını yatırıyorsun, sol kalçayı üzerine koyuyorsun, sağ ayak ne yapıyor? Dikiliyor. Ama selam oturuşunda ne vardı? Sol kalça yerde, sol ayak sağ ayağın altından dışarıya çıktı. Yani sağ tarafına doğru. Yani tevevrük dediğimiz oturuştur. Bu da sünnet olan nedir? Oturuşlardandır kardeşler. Evet. Yine namazda önemli meselelerden bir tanesi de ne dedik? Sütre dedik kardeşler. Sütrede namazın olmazsa olmazlarındandır. Bu nedir? Sütresiz hiçbir Müslüman namaza ne yapmamalı? Durmamalıdır. Hatta geçiyorsa onu ne yapacak? Encelecek. Engelleyecek. Olmadı. İyi bir dövecek. Yani çünkü o diyor nedir? Ebu Said el-Hudri birisi namazla geçerken göğsüne dokunuyor. Allah kendisine razı olsun. Daha hala geçmeye çalışınca iyi bir dövüyor. Yani güzel dövmüş. O da gidiyor Mervan'a şikayet ediyor. Mervan neden diyor amcayın oğlunu dövdün? Ben amcamın oğlunu dövmedim, ben şeytan dövdüm diyor. Sen kardeşinin oğluna şeytan mı diyorsun diyor. Ben diyor Allah Resulü'nden işittim. Kim namazda birisi önünüzden geçerse onu da engelleyin. Hala devam ederse onu dövün çünkü o bir şeytandır diyor. Ben diyor şeytan dövdüm diyor. Bak. Bu da gösteriyor ki nasıl ne yapmamız, hareket etmemiz gerekiyor. Demek ki sütreye doğru namaz kılacağız. Sütremizin önünden birisi de geçmeye çalışırsa ne yapacağız? Engel, Engel, bulacağız. Engel olacağız. Evet. Bilmiyorsa insanlar bunu öğreteceğiz arkadaşlar. Çünkü din sadece size has değil. Siz de belki de daha önce bunu ne yapmıyordunuz? Bilmiyordunuz. Öğretemediğinizde camide haps kalırsın bir. Çünkü sütresiz kılan birinin önünden geçmenin de günahı nedir? çok büyüktür. Bekleyeceksin. 40 yıl veyahut 40 saat belki 40 dakika unuttum diyor o şeyini. Beklemen senin için nedir? Daha hayırlıdır. Öyleyse bekleyeceğine öğret. Hiç olmazsa adam da bunun hükmünü ne yapsın? Öğrensin. Evet kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Ama sütrede dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi neydi? Cemaatle kıldığınızda imamın sütresi siz cemaata nedir? Yeterlidir. Fakat ferden kılıyorsanız o sütre nedir? Sadece sizi. Peki insana doğru kılınır mı? Evet. Oturan insanları sütre ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz. Hayvana doğru evet yapabilirsiniz. Ama siyah köpek ve eşek olmamak şartıyla. Çünkü onlar geçerse önünüzden bozar. Efendim? Bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir. Önünden geçmeyecek. Olur, olur. Arkası Önemli değil ama huşunu bozmayacak. Ömer'in bir örneği var burada, namaz kılarken iki tanesi de yan oturmuş sohbet ediyor. Ben diyor, sizin sütre edindim ki namazımı huşu içinde kılayım diyor. kır başlıyor. kırbaçlıyor, hissediyor benim namazda huşumu bozdunuz diyor. Sütre görevini diyor, yapamadınız diyor. <gülüyor> ama biz Ömer değiliz tabi. Namazda el bağlama noktasındaysa kardeşlerim maalesef çok büyük yanılgıda insanlar kimi göbeğinin altından kimi göbeğinin üstünden bağlar ama vahid bir hucur hadisine bakarsanız ki bütün hadis kitaplarında gelir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biz nebiler topluluğu sağ eli sol el üzerine ve göğüs üzerine koymakla ne yaptık? emrolunduk diyor. Aynı Hanefi mezhebindeki kadınlar bunda isabetlidir. Ne mezhe. Evet. Yine namazda dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi secdeye giderken önce eller sonra dizler. Belki ilk etapta fıtrat bozulduğu için eee zorlanabiliyor insanlar, armut gibi düşebilirler böyle pat diye. Ama vücut alıştığında hakikaten fıtrata bu namazın çok uygun olduğunu görürsünüz. Yani öbürü aslında lif kasılmalarına, birçok adele ağrılarına sebep olur. Ama bu tam kitap sünnete uygun olan namaz, insanın vücut hatlarının hiçbirini ne yapmaz? Zorlamaz. Evet namazda birçok zikir ve dualar var. Bunları ben sizlere bırakıyorum. Öğrenmeyi kardeşlerim. Çünkü namaz biter gitmez. Allahümment esselam ve min kesselam. Tebarek deyazel, zelcelali velikram. Veyahut e estağfurullah çekme. La ilahe illallahü vahdehu ilahe şerikele duaları. Bunların hepsini ferden ve sesli söylemek için nedir? Namazın akabinde bunları ferden ve müslümde gelen ifadede sesli olarak söylemeniz gerekiyor. Bunun yanında birçok dualar var. Ayet-el okumak var. <gülüyor> İhlas suresi okumak. Felak nas surelerini okumak ve akabinde 33 kere ne <gülüyor> 33 kere Elhamdülillah. 33 kere <gülüyor> Allahu Ekber. Bunu oturarak, yürüyerek, ayakta ne yaparsınız? Çekebilirsiniz. Ama bu zikri çekmeyi, ne yapmayı unutmayın çünkü şeytan size bunu ne yapar? Unutturur diyor. Hatta <gülüyor> hadise dikkat ederseniz kardeşlerim, <gülüyor> fakirler gelip ne yapıyor? Zenginler bizi hayırda ne yaptı? Geçti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam soruyor, ne oldu ki? Onlar bizim yaptığımız her ameli yapıyor. Malca da diyor, amel işliyor. Işte biz bunlara ne yapamıyoruz? Yetişemiyoruz. Hırsları görüyor musunuz? Yani Allah onların hırsını bize de nasip etsin. Yani böyle amelde birbirini geçmeye çalışanlardan eylesin. Hataları, şeyleri düzeltenlerden eylesin. Evet, bektaşi gibi camiden, sohbetten, kıçanlardan eylemesin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara demek ki ne yapıyor? Sözleri öğretiyor. Siz subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber, 33 kere deyin. Onların yaptığı amele ne yapıyor? Ne? Denk geliyor. Ve biraz geçiyor aradan, fakirler gene geliyor. Ne diyor? Öğrendiklerini öğrettiler. Bunlar da, da yapıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam siz onlardan 500 sene cennete daha önce gireceksiniz. Bu da mı size yetmiyor deyince fakirler ne yapıyor? Gidiyor. Şimdi o sahneyi hiç okudunuz mu? Bu 500 sene öncesini. Melekler bu önceden geçenlere hesapsız geçenleri yakalıyor. Durun diyor. Nereye gidiyorsunuz? Hesaba uğramadan. Onlar diyor ki biz dünyadayken fakirdik. İki günlük yiyeceğimiz yoktu. Ve hiç kimsenin sorumluluğunu da üzerimize almadık ki zulmedelim. Bereketli o zaman siz geçin. Geçin. <gülüyor> evet işte biz fakirler. Yoksa arabası olup ya oturup evde sabah kadar eşek gibi uyudu seyredip işte şu bu yapıp kredi kartları olur, onlar fakir değil ya. Yani. Fakir o kurucu ekmeğinin az bir miktarıyla nefsini köreltip kalanı acaba kardeşim de aç mı deyip paylaşandır. Ve yine asıl inanan müminler kimlerdir? Bütün malını, mülkünü kazandığında bu Bekir gibi ve Osman gibi ortaya koyarak hepsi Allah ve Resulü'nüdür deyip Müslümanların birlik ve beraberliği için çalışanlardır. Tabii. O anlayışı olması için onların şu ibadetlerini öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü her güzellik daha ne insanı ne yapıyor? Götürüyor. Şimdi düşünün ...yapılan sevaplar, yapılan iyiliktir, Allah'a yaklaşmalar... ...bedeni ne yapar? Temizletir, rahatlatır. Güzel düşünce sahibi yapar mı? Yapar. Allah'a kavuşmayı ister mi? İster. Allah'ın unuttuğu mu olur, Allah'ın sevdiği mi olur? E o zaman oraya doğru ne yapar? Hareketini, yaşantısını, her şeyini oraya endeksledi mi... Bu sefer adama yaptığı hayır namına amellerin hiçbiri ne yapmaz? Zor gelmez. Ama endeks diyemezse zor gelir. Zor gelir. Evet. Allah hepimize hayır versin. Yine kardeşlerim namazda dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi Allah Resulü'nün ve vesselam dostum diyor bana namaz, üç şeyi yasakladı diyor. Neydi bu üç şeyi karga gibi yem imikleme. Yani bugün ihtiyarlar bunu ne yapar? Çok yaparlar. Böyle yatmalarıyla kalkmaları ne yapar? Bir olur. Başka? Köpek gibi oturuştan. Yani böyle secdede böyle eller falan yapışıyor ya, yapışmayacak. Şu ne yapacak? Kalkacak. Öbürü neydi? Tilki gibi sağa sola bakmak. Bunları Allah Resulü bana ne yaptı? Yasakladı. Neleri emretti diyor. Hatırlayan var mı? Her aydan üç gün oruç tutmayı, kuşlukta iki rekat ha. namaz kılmayı, yatmadan önce betri kılmayı diyor. Evet. Demek ki namazda dikkat etmemiz gereken neymiş? Tilki gibi sağa sola bakmayacak. En çok kim bakar? Şimdi işverendir, namaza durdur. Eğer yapılan işe doğru durduysan muhakkak bakacaktır. O zaman ruhunu bozacak bir yerde namaza ne yapmayacaksın? Durmayacaksın. Biz Faruk'la siirtte miydik yani? Ne taraftaydık? Adana'da mıydık? Evet. Mus satan adamı hatırlıyor musun? Mus arabasının yanında namaza durduydu. İnmesi, kalkması, sağa sola bakması ne yaptı belirsizdi adam. Adanay herhalde ya. Adana Adana. Adam siirtliydi ama Hı. konuştuğumuzda. Eğer dört yıl ağzında durmuşsan, satıcıysan ve orada namaza durursan, o namaz namazlıktan ne yapıyor? Çıkıyor. Yani kendini de bir beden olarak namaza ne yapmayacaksın, hazırlayacaksın. Başka Allahı demek ki ne yapacakmışın? Çok zikredicek. Peki ne de? Çünkü bu haller müminin alametimi. Münafığın ne ne ne? Hayır. Ha. münafığın alametlerini Nisa suresinde Allah Azze ve Celle anlatırken ne diyor? Onlar Allah'ı çok az ederler. Tamam. Gösteriş için tamam. namaz kılarlar. Namazdan ne yaparlar? Çalarlar. Son vaktinde ne yaparlar? Kılarlar. Bunlar nedir? Hep münafıkların vasıflarıdır aynı zamanda. Şimdi ashabına ne yapıyor? Allah Resulü bunu Emrederek konuşuyor. O zaman biz nasıl alacağız? Olduğu gibi bunun üzerinde ehemmiyetle duracağız. Yine namazda yapılması gereken hoş olmayan şeyler var. E, gereksiz yere elbiselerle oynamak din e, namazda ne yapmıştır? Yasaklanmıştır. Yani orayı burayı düzeltme, orayla burayla oynama gereksiz haller ne yapmıştır? Yasaklanmıştır. Hatta sahabe mesela yani Allah hamdolsun biz kapalı mekanlarda, yumuşak yerlerde namaz kılıyoruz. Hamd mı edeceğiz? Ne yapacağız onu da bilemiyorum da. Yani orası da meçhul. Toprakta mı kılsak hayırlı, burayı kazsa, toprak mı yassak, o da ayrı bir olay. Şimdi o sıcakta bile Allah Resulü aleyhissalatü vesselam secde edilecek yeri düzeltmeyi ne yapmış? Yasaklamış. Yapacaksanız illa o zaman bir seferde yap yani şöyle bir kere yap. Daha fazla ne yapmayın, yapmayın diyor. E biz bu kadar rahatlıkta namazda insanların birçok yerlerini ne yaptığını, oynadığını görüyorsun. İbn Abbas bir gün birinin oynadığını görüyor sahilen, soyyla. Eğer diyor bunun kalbinde huşu olsaydı eli oralarda, buralarda ne yapmaz? Oh. Gezmezdi diyor. O da demek ki huşuyla, ihlasla ve Allah'ın karşısında durduğunu farkına varıp varmamakla nedir? Alakalıdır. Evet. Yine e, namazda namazın sohbetlerinin içinde anlattık. Eli böyle koyarak koymak nedir? Yasaklanmıştır. Ben hiç rastlamadım ama e, bir tek haçta bu şialar böyle kırıyorlar. Bazen böyle ediyorlar. Allah Resulü böyle koymaktan ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Bu şekilde hareket etmek nedir? Haramdır. Onun dışında namazda yukarıya böyle şeye bakmak nedir? Yasaklanmıştır. Çünkü Yahudiler ne yapar? Ya gözlerini yumarlar ya da böyle göğe doğru ne yaparlar? Kafalarını dikerler. Namazda bunlar ne yapmıştır? Yasaklanmıştır. Gözlerim namazda nereye bakılacağı nedir? Beledir. İşte kıyamdaysa secde mahalleri, rüküdeysen ayağın dibine, hepsi hep sütreden bu yani. Daha ileriye namazda bakmak nedir? Gitmiştir. Evet, gereksiz başka yere bakılmayacak. Yine namazda oyalayıcı her şeyden uzak durmak kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bir namazlığa hediye ediliyor. Onun da birçok nakışı var. Namazdan sonra enes'e severin götür bunu ver diyor. Çünkü bunun nakşları beni ne yaptı? Meşgul etti diyor. Bu da kıldığın örtü veya serdiğin neyse onun da sadeliğine ne yapacaksın? Dikkat edeceksin. Hakikaten namazdayken insan, insanla şeytan ne yapar? Oyalar. Hatta alimlerimiz şöyle demiştir. Bir şey mi unuttun? Namaza dur. Şeytan sana onu hatırlatır. Der. Yani namazda muakkak çalabilmek için onu sana ne yapar hatırlatır. Yine kardeşlerim namazda e, hoş olmayan şeylerden bir tanesi de ne yapma? Esleme. Eslemekten oldukça uzak durmaya ne yapacaksınız? Çalışacaksınız. Çünkü eslemek şeytandandır. Çok çok yani böyle esleme geldiyse elinizde ne yapacaksınız? Ağzınızı kapatın diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yine kardeşlerim namazda kıble cihetinden dönmeyeceksiniz. Yani bazı insanlar var ki böyle kıbleden dönme şeylerine giderler. Kıbleden yönünüzü ne yapmayacaksınız? Çevirmeyeceksiniz. Yine kıble cihetine ne yapmayacaksınız? Tükürmeyeceksiniz. Bunlar yasaklananlar. Yine parmakları namazda geçirme. Parnakları böyle ettirme veya kütletme dinde ne yapmıştır? Neh Bunlar yapılmaması gerekir. Hatta bırak namazı. Eğer mescitte bir namazı kıldınız hadis geliyor, enlerin hepsinde gelir. Öbür namazı bekleyeceksiniz mescitte abdest olarak parnaklarınızı ne yapmayın? Geçirmeyin ki hala namazdaymış gibi sevap alırsınız diyor. Şunları geçirmeyin. Ama geçirirseniz bu sevap bakın siz sadece şu geçirmeniz ne yapıyor? Mahrum kılıyor. Ama itaat ederseniz, yani illetle aramazsanız ki aranmaz. Ben aramam. Arayan arasın. Bu da namazda parmakları birbirine geçmeyi ne yapıyor? Yasaklıyor. Yine kardeşlerim, namaz kılan birinin erkeklerden saçını topuz yapmış birisi bağlıyor. Sahabenin birisi de geliyor ne yapıyor? Topuzu çözüyor, saçları salıyor. Ve diyor ki ve Vesselam emretmeseydi ben bunu ne yapmazdım? Yapmazdım. Saçlı olan birisi topuz yapmışsa namazda saçlarını topuzunu ne yapacak? Salacak. Evet. Secdeye varken elleri dizlerden önce koyacak. Yine yemekle e, namaz veya küçük büyük abdest sıkıştırmışsa ne yapmayacağız? Önce ihtiyacımızı gidereceğiz. Sonra ne yapacağız? Namazımızı kılacağız. Evet. İmamdan önce ne yapmayacağız? Hareket etmeyeceğiz. Burada namazda bazı haller var. Mesela herkesin küçük, büyük, okuyan, okumayan, hep duyan insanlar şunu duymuşlardır. Ayşe annemiz bir gün geliyor Allah Resulü'den namazdayken kapıyı aç diyor arasında yürüyerek ne yapmıştır? Kapıyı açmıştır. E, kimi bunu anlatır, teferatında durmaz. Kimi der ki eğer kan abdesti bozmasaydık ki kan bozmaz. Ayağımı yere çivilerdim. Namazda işte yerden oynatmazdım. Güya Ebu Bekir'e veya Ali'ye nispet ederler. Birçok bunun gibi sözler getirirler. Bunların aslı var mıdır? Evet vardır. Ayşe annemiz bir gün gelmiştir. Allah Resulü namazdadır ama e, kapı kıble cihetindedir. Ayşe annemiz kapıyı açmasını istemiştir. O zaman tahtadan bir mandalı varmış. Aleyhisselatü Vesselam öne doğru yürüyor, kapıyı açıyor ve tekrar geri geri gererek namazına ne yapmıştır? Devam etmiştir. Zarurete binaen bunlar nedir? Olabilir. veya Beşik'te konuşan 3 kişi rivayetini hiç okudunuz mu hatırlıyor musunuz? Bir gün Cüveyriş namaz kılarken annesi sesleniyor. Cüveyriş ne diyor? Namazım annem, namazım diyor, devam ediyor. Anası üç kere çağırıyor. Hepsinden namaza devam ediyor. Annesi ne yapıyor? Beddua ediyor. Fahişe kadınların iftirasına uğrayasın diyor ve gidiyor. Ve aradan zaman geçiyor. Cüveyriş kendi mescidinde Allah'a ibadet eden birisi Çoman bir kadında oralarda ot yayır, Bazen gelip yanında eğleşiyor. Yağmur yağdığında falan kolübesinde duruyor falan derken kadın bir gün hamile kalır ve çocuk doğuruyor. Oradakiler onu rejim etmek istediklerinde kadın diyor ki kocasını yani sevdiğini ele vermiyor. Bana diyor cüveyri çilişti diyor. Geliyorlar iftira atıyorlar tabi. Evini yıkıyorlar. Kendisini böyle linç edecekler. Cüveyriş gülüyor. Oranın önde geleninin bu dikkatini çekiyor. Yani hem adama kötülük yapılıyor, o ise gayet sakin ve hem de tebessüm ediyor. Nedeni sorulduğunda kendisi diyor ki ben namaz kılıyordum. Annem geldi, beni çağırdı. Namazım annem dedim. Ben namaza devam ettim. Halbuki anneme icabet etmem gerekirdi diyor. Ben namaza devam ettim. Allah'ı razı ettim anam da diyor bana beddua etti annemin bedduasını Allah kabul etti kılmış olduğum namazı da kabul etti sizin belanızın önüne geçirdi diyor ve çocuğu getirin bana diyor çocuğu getiriyorlar senin baban kim benim babam falan çobandır. diyor çocuk yani yeni doğan bir çocuk konuşuyor ve babasını söyleyince Cüveyd işte ne yapıyor kurtuluyor bu da gösteriyor ki namazda bazı ameller var eğer namazdan alakoyacak bir şeyler varsa ona ne yapacaksınız? İcabet etmeniz gerekiyor. Bir gün Zeynep kız çok rahatsız. Allah Resulü'ne torununu gönderiyor. Hem çocuğu avutuyor hem de ne yapıyor? Namaz kılıyor, kıldırıyor. Sadece diyor sahabe secdiye gittiğinde yanına koyardı. Onun dışında hep kucağındaydı. Demek ki Bugün erkek olsun, yani bir baba olsun, bir anne olsun, çocuk durmuyorsa, bakacak da kimse yoksa namaz o çocuklar ne yaparmış? Kılarmış. Bak bu da bize neymiş? ölçümüş. Yine kardeşlerim namazdayken yılan, akrep gibi haşereler ne yapılır? Öldürülür. Bunun namazın bozulmasıyla hiçbir alakası nedir? Yoktur. Onu öldürürsün, kaldığın yerden ne yaparsın? Devam edersin. Evet. Bir de namazda bazı şey var, gerektiğinde, yani çok gerektiğinde, aslında bunları öğretmek faydalı mı değil mi bilmiyorum ama söylemekte de fayda var. Gerektiğinde namazdayken bazı bölgelere de bakılabilir. Çünkü aleyhissalatü Selam savaş anındayken hem namazı kıldırıyor hem de düşmanın geleceği yola doğru habere bakıyor diyor, gözü de oradaydı diyor. Bazı anlarda yani istisnai anlarda da namazda dahi olsa insan düşmanı ne yapabilirmiş göz diye bilirmiş ama bunun da şartları vardır. Yine namazdayken Allah Resulü'nün İsratı ve silam bir gün rahatsızlanıyor, öksürüyor balgamı var. Şu yenlerine mendil koyuyor. Namazdayken tükürüyor balgamı, buralarına ne yapıyor? Koyuyor. Bunda namazda yapmanızda bir sıkınca yok. Yine namazda selam alma yani hatırlatma babından gidiyorum. İslam'ın başlarında selam verilir. Sesli olarak da ne yapılırdı? Alınırdı. Ama Bakara suresindeki ayet inince namazda namazdan başka meşguliyet yoktur ayeti inince artık ne kaldı? Ses gitti. Sağ elini diyor kaldırır indirirdi. Yani namaz kılana selam verilir. Oysa aleykümselam ve rahmetullah demez. Ne var? Ama bu ev kaldırma selamda sadece namazda. Selam aleyküm falan yok. Sadece namazda bu işaret. İşaretten selam alma verme yok. Evet. Yine kardeşlerim namazda e, kıraatta şaşıran imama ne yaparsınız? Hatır. Hatır. Hatır. Önünü açarsınız. Yine takılırsa yine açarsınız. Yine takılırsa yine açarsınız. İmamı bu şekilde önünü ne yaparsınız? Açabilirsiniz. Bunda hiçbir sakınca yoktur. Yine namazdayken e, uyuyan birisi olursa hafifçe ayağını ne yaparsınız? Dürtersiniz. Bukhari üstünde gelen e, rivayette Ayşe annemizde. Aleyhissalatü Vesselam namaz kılarken ayaklarımı onun kıblesine uzatıyordum. Secde edince ne yapıyordu beni ayaklarımı dürtüyordu ben çekiyordum ee, o diyor secdeden kafayı kaldırdımı ben yine ayaklarımı ne yapardım uzatırdım dur namazda demek ki birini ne yapabiliyor musun dürtebiliyormuşsun bunlar namazı ne yapmaz ee, engellemez yine kardeşlerim namazda ağlamak vardır insan gayri ihtiyarı okunan ayetlerden vakalardan etkilenerek ne yapabilir Ağlayabilir. Hani bunun örneğini böyle canlı Kabe'den naklen namazlarda falan görebiliyorsunuz. Bazen namazlarımızda da olabiliyor. Okunan ayet, okunan şeyler insana tesir ettiğinde muhakkak cehennem ayetleri özellikle geldiğinde insan orada ne yapabilir, kalabilir, Devam edemiyor biliyor. Gözyaşı dökebiliyor. Bunlar nedir? Namaza mani değildir. Yeter ki rahmani şeytani değil. Ama şuna da dikkat etmek gerekir. Ee, Hasan-ı Allah kendisine rahmet etsin. Bir gün sohbetteyken böyle anlatırken bir tanesi Allah diye bağırıyor. Hani böyle şey yapanlar. Aleyküm selam. Dönüyor bir adam diyor. Hakikaten diyor. Bunu içinden gelerek yaptıysan kendini belli. Yok diyor, nefsani yaptıysan seni diyor, kimse utaramaz. Yani o adamın kendini frenlemesini tavsiye ediyor. Olur bazen insanlar dolar, işi bir hoş olur, yani bağırıp böyle rahatlama yoluna ne yapabilir? Gidebilir, cezbediyorlar tasavvufta. Ama kaynamanın da, köpürmenin de, daşmanın da anlamı yok. Çünkü o an için olup geçiyor, gidiyor. Evet. Gelelim namazı bozan hallere. Ne bozar? Abdesti bozan her şey namazı bozar. Olur. İnsanın birçok halleri olabilir. Hasta olmadığı müddetçe hani bugün günümüzde ne diyorlar? Prostat mı diyorlar? Yani hastalık olmadığı müddetçe sıhhatli bir insanın abdest bozduğu her şey namazı ne yapar? Otomatikmen bozar. Ama hastalık halleri nedir? Müstesnadır. Her namaz için bir abdest alması onun için nedir? Yeterlidir. Başka? Hasten ve mazeretsiz bir rüknü terk etmek. Yani bir kıyam olsun, bir ruku olsun, bir secde olsun, bunun terk edilmesi namazı ne yapar? Bozar. Başka? Konuşma bozar. Başka? Hasten yeme içme ne yapar? Bozar. Başka? Gülmek, Gülmek bozar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namaz kıldırırken amanın birisi karşıdan namaza geliyor. Ama önündeki kuyuyu ne yapmıyor? Görmüyor. Geliyor. İçine düşünce herkes gülüyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadi hep beraber namazı kılalım diyor. Bunu Haceraskalarını Metali Bülaliye'de zikrediyor. Şeyh Albani'de namaz kitabında zikretmiştir. O da, ama senatörü zikretmemiştir. Gülme namazı ne yapar? Bozar. Fakat abdesti ne yapmaz? Bozmaz. Evet. Bunun dışında eşek siyah köpek insanın önünden geçerse secde halinden o da namazı ne yapar? kozası. Allah razı olsun. Aleyhisselam. Bozduğunu ne yapıyor? Söylür. Evet. Başka. Namazda şeytan musallat olunca buraya da girelim olmazsa çünkü 10 dakika namazda kardeşlerin içindeki bazı Dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi biliyorsunuz şeytanın hiç mesaisi yok. Yani mesaisi derken istirahatı yok. O full time çalışmaya kendini adamış. Çok ihlaslı ve durdurak durak bilmeyen, çok tecrübeli bir düşmanımız. Ne yapar? Namaz fiilini ele alalım. Az daha otur ya. Sonra kılarsınız. Beceremedi mi? Hemen musallat olur. Sağa bak. Sola bak. Olmadı mı? Kafayı karıştırır. Hatta geçen esnafın biri namaz kıldı. Kalktı bir daha kıldı. Kalktı bir daha kıldı. Sormadım ben artık. Sonra o dedi. Ya dedi hocam dedi. Şaşırdım dedi. Hiç olmadık bir mesele aklıma takıldı. Namazı bozdum tekrar kıldım. Gene mesele takıldı dedi. Bozdum tekrar kıldım. Aslında dedim öyle yapmaman gerekirdi. O hınzık denilen bir şeytandır. Namazda insana musallat olur. Ne okuduğunu, kaç rekatta olduğunu ne yapar? Şaşırtır. En için sol tarafını üç kere ne yap? Tükür. Rekatları üç dört mü? İki kabul et. Az kabul et. Sonunda ne yap? Seviş bilmiyordum hocam. Ondan sonra bir daha öyle yapayım. dedi. Demek ki iblis hem namaz dışında hem de namazda insana ne yapıyor? Musallat oluyor. Aynen e, riya hadisinde hatırlayacak olursanız biz diyor deccal'dan konuşuyorduk. Size bundan daha büyük bir beladan haber vereyim mi? Ver Allah'ın Resulü. Bu saklı şirk yani gizli şirk. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Allah ve Resulü en iyi bilendir. Kişi namaz kılar. Namazını kılarken birinin de izlediğini görür. Namazını güzelleştirirse işte bu nedir? riyadır, gizli şirktir. Bak adam şeytan hiç ne yapmıyormuş? Yani hiç boş durmuyor. Namaza durmuşsun. Namazındaki sevabı mahrum edebilmek için onunla dahi ne yapıyor? Uğraşıyor. Onun için kardeşlerim Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Namazda saflar da çok önemlidir. Saflar dümdüz olursa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının en çok eskiyen yerleri nereydi? Hiç cemalıklı değil ya. <gülüyor> Niye? Neden? Çünkü bizlerin eskimemesinin sebebi bir, bizler birbirini çok gören insanlar değiliz. Birbirlerini sadece sohbette görmeyi seven insanlarız bizler. Sohbette de bir vakte ya denk gelirsiniz ya gelmezsiniz ondan da eskimiyor bile. Ama onlar hiç ayrılmıyorlardı. Sahabelerdeki ki kardeşlik anlayışı böyle anlayış değildi. Onlar hepsini birbirini çok iyi ne yapıyorlardı? Tanıyorlardı. Ve her şeylerine de ne yapıyorlardı? Dikkat ediyorlardı. Dikkat ediyorlardı namaza bile gelirken iki kişinin omuzlarında ayakları sürmerek ne yapıyorlardı? Geliyorlardı. Münafık demesinler. Ve evlendiklerinde ise nişanlandıklarında ise hanımları geldiklerinde ise toz toprak olup gitmiyorlardı. Beni kardeşimden alıkoyan kadın üç talaklan boştur diyorlardı. Değil mi Harid? Evet. Allah hepimize hayır versin, anlarsın birazdan. Ee, ibadetlerine dikkat edenlerden eylesin. Demek ki namazda da insan hata edebiliyor, ne okuduğunu şaşırabiliyor, kaç rekatta olduğunu ne yapabiliyor, ee, şaşırabiliyor. Azı tercih edecek, oturacağı yerde oturmuyorsa, oturmayacağı yerde oturuyorsa, eksik kılmışsa, fazla kılmışsa, selamdan önce veya selamdan sonra seyir seyidesi yaparak ne yapacak? Namazını kurtaracak. İnşallah haftaya tatavuh namazlarına başlayalım. Hem bunları işlerken cumaydı, bayramdı, tesbihdi, abdestti. Bunların üzerinde delilleriyle duralım. idi, Cuma cumanın hükmüydü. İşte kılınır mıydı, kılınmaz mıydı? İşte bu kıldırmaçların arkasında gidilir miydi, gidilmez miydi? Veyahut mescit dışında fare gibi bir yer edinip orada cuma kılınır mıydı, kılınmaz mıydı? inşallah bunların üzerinde de durmaya çalışalım. Allah anlattığımız doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. <gülüyor> Yapmış olduğumuz bir yanlışlık varsa bu hem nefsimizden hem de şeytandandır. Allah bizleri affeydiye. Hanike Allah'ın ve bir <gülüyor> hamdike <gülüyor> Eşheden la ilahe illa ente. Estağfurullah ve etubullah. Velhamdülillahi Rabbil Alem.